Matbuat Dünyası Hazırlayan ve sunan Mesut Varlık Merhaba ben Mesut Varlık, Matbuat Dünyası'na hoş geldiniz. Toplumsal ayaklanmaların ve aşağıdan gelen tepkilerin en tepedekileri yıkıp geçtiği bir 2011 yılının ardından... ...Türkiye'de bugün hala herhangi bir ayaklanma emaresi görünmüyor. Özellikle Osmanlı tarihi üzerine yaptığı çalışmalarla uluslararası üne sahip... ...sevgili hocamız Süreyya Farukiye Armağan olarak hazırlanan bir kitaptan bahsedeceğiz bu akşam. İngilizce olarak yayınlanan bu kitabın başlığı girişte söylediğim iki çift lafın nedenini söylemiş olacak... Kitabın başlığı Popular Protest and Political Participation in the Ottoman Empire. Osmanlı İmparatorluğunda toplumsal tepki ve siyasal katılım olarak çevirebiliriz Türkçe'ye. Kitabı hazırlayan editörlerden biri ve aynı zamanda da Süreyya Hoca'nın e, eski öğrencisi ve çalışma arkadaşlarından docent doktor Erdem Kabadayı bu akşamki konuğum. Erdem hocam hoş geldin. Merhaba Mesut, hoş bulduk. Bir miktar girişte Süreya Hoca'dan kariyerinden bahsedelim istiyorum. Aynı zamanda eski öğrencisi ve çalışma arkadaşı olarak senden duyalım Süreya Hocayı. Elbette sebe sebe. Süreya Hoca, Hoca 1940'ların başı kesin söylemek istersek 1941 Berlin doğumlu. Akademik kariyeri birçok ülkede devam etmiş ama Türkiye onun uzun yıllar çalıştığı bir yer. 1971-87 yılları arasında OTTÜ'de 16 sene boyunca akademik kariyerinin ilk başladığı ve gerçekten dünya çapında ün kazandığı yer OTTÜ'de çalıştığı dünya çapında ün kazandığı dönem OTTÜ'de çalıştığı yıllara denk geliyor. 88-2007 yılları arasında da e, Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi'nde e, yakın Yortadoğu e, Araştırmaları Enstitüsü'nde profesör olarak e, görev yaptıktan sonra birinci emekliliğini ne yazık ki görüyoruz. E, Kabul etmek zorunda kaldığından hiç de emekli olacak bir akademisyen olmaması sebebiyle sağ olsun bizi kırmayıp 2007 yılından itibaren de Bilgi Üniversitesi tarih bölümünde aktif olarak çalışmaya devam ediyor. Meşhur bir tarihçimiz bazı insanlar Bilgi Üniversitesi'nde ders verdiğini düşünüyorlar Süreyya Hoca'nın bir veya iki seçmeli <gülüyor> ders gibi. Herhalde aslında bir iki ders ötesinde aramızda en aktif akademisyenlerden biri. Bölüm aynı içerisinde de zamanda... en üretken ve en gayretli akademisyenlerden biri olmaya devam ediyor. Buyur. Bölümün de e, onursal başkanı. Evet ayrıca ikisi yılda bölüm başkanlığı yaptı. Yani sadece akademik değil yani idari sorumlulukta üstlenmeye devam eden ve senin de bildiğin gibi e, hafta sonu gezilerinden hafta içi uzun görüşmelere kadar e, full time çalışmaya devam eden bir akademisyen. Ama bu kendi gayret keşliği ve hamaratlarının yanı sıra Süreyya Faruk'in Osmanlı tarihi çalışmalarında biraz özel ciddi bir yeri var bunu söylemek gerekiyor. Yani büyük üstadlarımız var Osmanlı tarihi teker teker saymak çok anlamlı değil. Ee, veya bazı monografilerle Osmanlı tarih yazımına yön veren, Osmanlı tarih yazımının ilişim, gelişimini belirleyen akademisyenler de var. Ben kendi adama Süreyya Faruk'i bu çerçevede değerlendirirken e, sadece yön verme veya gelişimde belirleyici olmanın ötesinde bizim için... yani. Osmanlı tarih yazımının korpus mu diyeceksiniz, kodeksi mi diyeceksiniz, daha Türkçe söyleyeceksek ise, şimdiye kadar yazılmış olan tarih yazımındaki eserleri sayısal olarak da, kalitesiyle de onsuz düşünememek. Evet, yani Süreyya evet, Faruk'i evet. diğer akademisyenlerden ayıran şey, diğer üstadlarımız olmasaydı çok eksiklerimiz olabilirdi ama, Süreyya Faruk'isiz bir Osmanlı iktisadi sosyal tarihin daha doğrusu Süreyya Faruk'in yazdıkları olmadan bir Osmanlı iktisadi sosyal tarihini, Canlandırmak çok zor, elbette olurdu ama çok farklı bir yerde olacağımızı çok ben Çok eksik olurdu, Bravo. o kesin. Yani ben de bu konuda katılıyorum. Bunun aslında göstergelerinden biri de biraz burada olma sebebimiz. Çünkü emeklilik belli bir yaş düzeyine ulaşmak gibi akademik kariyerde belirleyici noktalara gelen üstadlarımız, hocalarımıza akademik kariyerde ve akademisyenlerin arasında bir hediye olarak hazırlanan bir armağan kitabı üzerine evet. konuşmak üzere evet. buraya geldik. Evet. Süreyya Hoca henüz emekli olmadı. Çok aktif çalışmaya devam etmesine rağmen şu anda önümüzde üç tane armağan kitabı evet. hazırlanmış durumda. Yani e, en son çıkan sizinki e, Bilgi Üniversitesi yayınlarından e, ama ondan önce de iki tane daha... E, var imiş. Doğrusu ben bugün e, gelmeden önce e, senden öğrendim. Evet. Onlardan da bahsedersek seve ve seve. Ve tabii şey e, asıl mesele hani iki tane varken üçüncüsünü Bravo. niye çıkardınız? Evet. Çok teşekkürler. Şimdi e... İlk iki ve bizimkinin de olmak üzere yani toplam e, şu ana kadar yayınlanmış olan Üç Armağan kitabının nasıl yayınlanma sebebi Süreyya Hoca'nın Münih'ten emekli olması. Hı hı. ve Ama bu bizim açımızdan çok belirleyiciydi. Süreyya Hoca'nın emekli olmadığı sadece aktif olduğu üniversiteyi ve e, ülkeyi değiştiriyordu. Evet. Ki ikinci kez yani aslında Türkiye'de 17 sene çalıştıktan sonra affedersiniz 16 sene çalıştıktan sonra işte bir 18-19 sene Münih sonra tekrar Türkiye diye evet. düşünüyoruz Süreyya Hoca'nın. Yani Emeklinde daha çok var. Bütün ümidim var. zaten. Sadece idari bir Bravo. kayıt farkı. Evet. Yani bu kariyerinde bir değişiklik olması sebebiyle iki ayrı, daha doğrusu üç ayrı armağan kitabı projesi başlatıldı. Bunlardan bir tanesi bence çok anlamlı. Yani bu, bu üç kitabın yan yana durması üçüncüsün gelişiminde biraz emeği olan biri olarak bence kesinlikle tekrardan uzak. Çünkü ilk yayınlanan eser... 2007 yılında Vera Costantine ve Markus Koller isimli arkadaşlarımızın hazırladığı ve Bir Üniversitesi'nden nasıl bir yayınlarından çıkan bir eser. Bu çok tematik ve Osmanlı tarihinde aktif yazan birçok seviyede yazan değişik konularda yazan arkadaşların bir araya getirdiği. Süreyya Hoca'yı anma amaçlı hazırlanmış değerli makalelerin olduğu bir derleme kitabı. İngilizce, Fransızca ve Almanca. O kitapta yani üç dil var ama ağırlıkta olan dili İngilizce. Böylece Süreyya Hoca ile beraber çalışmış, mesai arkadaşlığı yapmış, kendisinden etkilenmiş. Değişik kuşaklara bile söyleyebiliriz. Değişik kuşaklardan akademisyenlerin Süreyya Hoca için sundukları bir armağan kitabı. Yani bu bence yapılması gereken, iyi de dekotarılmış bir iş olarak görmek lazım. Önemli bir yayın çıkmış bir armağan kitabı. Bunun yanı sıra Türkçe ikinci çıkmış olan Arman kitabı ise e, Onur Yıldırım isimli e, Ottü'den bizim de hocamız, arkadaşımız e, ve Süreyya Hoca'nın öğrencisi olan bir hmm. e, Osmanlı tarihçisinin e, daha çok Süreyya Hoca'nın Ottü'de geçirdiği yıllarla ve Ottü'de geçirdiği iç, yıllar içerisinde yakın temas olduğu akademisyenlerle daha şahsi, biraz daha Ottü'de bir Süreyya Hoca'nın izini süren, hmm. e, Ottü'de ...bir şekilde mesai arkadaşlığı, hocalık yaptığı insanların Süreyya Hoca'ya bir şükranı. Yani bu iki birbirini tamamlayan armağanla biz aynı zamanda yola çıktık. Ne yazık ki bizim kitabımızın tamamlanması çok uzun sürdü, planlanmandan da uzun sürdü. Biz aynı zamanda yola çıktık fakat bu iki kitabın planlanmasından haberdardık. Şimdi istersen önce bir bizi açıklayayım ben biz tabii çünkü tabii, üç tabii, kişi yaptık tabii, bu işi. Tabii tabii. Ee, diğer iki kitap da Marcus, pardon Markus Koller ve Vera Konstantina isimli arkadaşlarımız da Süreyya Hoca'nın öğrencileri. Ottu'daki yıllarını derlediği, derlendiği, Ottu'daki yıllarının izini süren diğer Armağan kitabını yazan arkadaş da Süreyya Hoca'nın öğrencisi. Yani Süreyya Hoca'nın öğrencisi olmadan böyle bir işe girişmek çok anlamlı değil. Bu biraz da gönül borcu ile ilgili Aynen bir öyle, şey. Tabii. Yani hem yazanların e, ama özellikle de böyle bir kitap edisyonuna girenlerin yapma sebebi yani benim kendi şahsi başlangıcım tamamıyla bir gönül borcu. Böyle bir kitabı hazırlamak çünkü çok cefalı da bir süreçtir aynı zamanda. Evet. Bizimki biraz <gülüyor> daha uzun sürdü. Biz Kendi hatalarımızda ama Allah'tan yani e, yayına, yayınladığım, yayınladığımız makalelerdeki arkadaşlar çok seri çalıştılar. Bu gecikmedik sorumluluk bizim üzerimizde. Ama süreyi acaba benim doktoru tez danışmanımdı ve ben Münih'te doktora tezimi tamamladım ve Almanca'dan direkt çevirirsek süre Süreyavcı benim doktora annem. Yani bu doktora babası ve doktora annesi olarak iki kategoride e, düşünülebilecek bir şey. Yani benim çok net bir gönül borcum var. Aynı zamanda Christoph Hoyman kendisi şu anda Münih'te e, ve elini Garada e, değişik zamanlarda ama çok yoğun bir şekilde Süreyavcı'da çalışma fırsatını bulmuş onun öğrencileri. Yani böyle bir öğrencilik ilişkisi, bir çırağın usta'ya teşekkürü. ...niyetiyle başlanmış bir proje bu. Ve biz bunu... ...iki kitabın üzerinde bunu yapmaya çalıştığımızda... ...temel hedefimiz sadece Süreyya Hoca'ya... ...bir teşekkür mektubu hazırlamak değil... ...tematik, belli bir konu üzerinde... ...güncel çalışmaları... ...bir araya getiren ama Süreyya Hoca'nın adıyla da... Anıl ...anılabilecek bir armağan kitabı yapmaktı. Yani bu sebeple üç kitap var. Bizimkinin biraz ayrı durmasının sebebi de... ...dediğim gibi... ...Süreyya Hoca'nın Osmanlı tarihinde... ...şimdi ne kadar çalışılmasını çok önayak olduğu, çok belirleyici oldu ve bizce 2011 yılına kadar çok da çalışılmamış, aslında çalışılması gereken bir konu öbeği diyeyim. Tek bir konu değil çünkü işte toplumsal tepki ve siyasal katılım olarak Türkçeleştirebileceğimiz Süreyya Hoca'nın 1980'lerde çok belirleyici makalelerle yolunu açtığı ama kısmen çok da takip edilmemiş, daha fazla gelişmesinin bence Osmanlı anlamı için, far et önem arz ettiği bir konuda bir kitap yapmaya çalıştık hareket ve, noktası buydu. ve e, başlık Tabii bundan 5-6 e, sene önce belirlenmiş bir başlık ama e, çıktığı dönemi itibariyle e, bugünümüzü son derece e, şey yapan ilgilendiren de bir e, olay ve o nedenle doğrusu Hani kitap İngilizce olarak e, yayınlandı e, şahsen Türkçe literatüre katılmasını beklerim bir okur olarak Evet, e, düşünüyor teşekkürler, Var mı böyle olarak bir şey? Yani bunu biz aslında yapmamız teoride ve pratikte <gülüyor> mümkün. E, İngilizce olmasının sebebini ben söyleyeyim, sonra belki Türkçeleştirme hedefleri olabilir. Biz e, yine uluslararası bir araştırma cemaati Osmanlı tarihçilerimiz. Evet. Yani bunu Türkçe yaptığınız zaman kesinlikle bu insanları dışarıda bırakmıyorsunuz fakat... E, Tersine bir tercüme aktivitesine girmemiz gerekiyor. Evet, evet, yani evet. bizim bunu İngilizce yapmamızın temel sebeplerinden biri e, bu uluslararası cemaatteki cemaat diyorum ama yani kelimenin belli Öyle. E, bir ekip çalışması bu. Bu ekibin daha çok İngilizce yazması sebebiyle yani hem yazanların hem okuyanların evet. İngilizce olduğunda daha geniş bir erişime sahip olacağımızı düşündük. Bu sebeple İngilizce yapılmış durumda ama ben katılıyorum dediğine. Ee, bu makaleler tekrar basılmış makaleler değiller. Yani şu anda güncel araştırma sonuçları ve sadece İngilizce olması son kertte de erişimi kısıtlamakta. Yani, en azından Türkiye için. Evet, evet. Özellikle yani Osmanlı, bu kitap sadece Türkiye sınırları içerisindeki eski Osmanlı toprakları üzerinde durmamakta. Ama yani, Türkçe okumayı tercih eden okuyabilen insanların erişimine sunmamızın mantıklı olduğunu düşündüğüm bir kitap. Bunun temel sebeplerinden bir tanesi de biraz evvel değindiğin üzere hatta biz ön, ön sözümüzde biraz buna değinme fırsatı oldu. Çünkü 2011'de yayınlandı. Arap Baharı dediğimiz ve hala şu anda da Arap Baharı olarak dediğimizde anlayabildiğiniz bu ciddi toplumsal tepkinin doruk noktasına denk gelme gibi bir hali var. Bu bizimki, bizim yavaşlığımız sebebiyle 2011'i yakalayabildik. Ama aslında tam da buradan baktığınızda bir tarihçi ya da tarihsel perspektiften bakmaya çalıştığımızda yani Orta Doğu'da Osmanlı coğrafyasında, Osmanlı Orta Doğu'sunda toplumsal tepki veya siyasal katılım yani mecliste bizim bildiğimiz parlamenter temsili sistemlerin dışındaki bir siyasi katılma dair elimizde çok öyle. E dinamikleri anlayabileceğimiz derin analizler yapılmış eserlerin sayısı da çok kısıtlı. Yani bizim başlangıç noktamızı biraz evvel tek, kendimi tekrar etmek istemiyorum ama toplumsal tepki ve siyasal katılıma dair elimizde özellikle alttan yazılmış bir tarihsel perspektifte çok fazla eser yok. Evet. Belki bu konuda literatürü zenginleştirmek anlamda olabilir aslında doğru bir tespit bu Türkçe'ye çevrilme su konusunda sorduğun soru. Peki e, şimdi kitap 17. yüzyıl başlarından 1600'ler başlarından 1. Dünya Savaşı'na dek Osmanlı siyasal yaşamına e, odaklanıyor. Ve e, işte bu malum e, Osmanlı tarihi üzerine e, şey yapılan kırılma mı devamlılık mı paradigmaların ötesinde gündelik yaşamdaki yansımalar açısından e, Osmanlı tebaası ile Türkiye halkı arasındaki benzerlik ya da e, farklılıklardan... Tam da bu noktadan bahsedebilir miyiz? Biraz zorlanacağım ama olabilir. Çünkü <gülüyor> işte yani hani... ...tarihçi olmaya çalışan biri olarak... ...ben kendi adıma bu karşılaştırmalar... ...genelleştikçe zorlanıyorum. Ama tabii, bence... Tabii. E... Sadece tarihçilerin kendi arasında konuşmasının ötesine geçmemiz lazım. Sadece bir beyin jimnastiği anlamında. Tabii ki yani bu dikkatli ve uyarıyla ki yani bizim dediğim gibi bizim loncada bu konularda biraz zor evet, olur evet, genel evet. karşılaştırmalar yapmak. Ama bence verimli aslında yani kısıtlıklarının farkında olarak karşılaştırmak mümkün. Osmanlı'da siyasi katılım ya da siyasal katılım parantezini alabilirsek Osmanlı geçmişini ve aynı zamanda toplumsal tepkileri de bu parantezde Türkiye Cumhuriyeti ile karşılaştırırsak özellikle tek parti döneminde bence bazı benzerlikleri görmek mümkün. Hmm. Yani 19. yüzyılın sonunda 20. yüzyılın başına bir çeşitlenme görebiliyoruz. Şimdi çeşitlenmekten kastim de bizim bugün aklımızda bulunan modern uniter devletin Taşra'dan merkeze kadar yerel meclisler işte belediye ondan sonra eğer varsa eyalette bir eyalet meclisi Almanya'daysanız federal sistemde farklı olabilir ama böyle gerçekten bir hiyerarşi içerisinde temsiliyetin tek çizgili tek bir siyasi temsiliyetle karşılaştırmak mümkün değil erken Cumhuriyet. Osmanlı'yı da bu şekilde karşılaştırmamız çok zor. Paralel hatta bazen birbiriyle çakışan çelişen temsiliyet kanalları var. Ve bu temsiliyet kanalları aslında 19. yüzyıla kadar da çok farklı değiller. Belki bunu erken dönem cumhuriyette tek parti sisteminde de, özellikle tek parti sisteminde altını vurgulamak istiyorum. Benzeştiğini söylemek mümkün. Ama özellikle 19 ve 20'de işte ikinci meşrutiyetin 1908 sonrasında siyasi temsiliyet, siyasal temsiliyet ve toplumsal tepkiye dair bir çeşitlenme denilimi görebiliyoruz. Yani özellikle editörlerimizden biri Noyman'ın mesela bu Arman kitabına katkı verdiği kendi makalesi olan 19. yüzyılın sonunda e, şehir meclislerindeki temsiliyetle baktığımız zaman orada farklı bir denenmenin olduğunu görebiliyoruz. Yani bir kırılma sonra tekrar erken cumhuriyet döneminde yine çok da bu çeşitli temsil kanallarının olmadığı daha üniter devletin kendince organize ettiği bir katılım pratiğinden bahsetmek bence mümkün. Yani yine zorlayacağım benzetmeyi ama 18. yüzyıl öncesi Osmanlısı bence erken cumhuriyete daha çok benziyor 1960'ların Osmanlısının 19. yüzyıl Osmanlısına benzediğinden. Hmm. Bu enteresan bir nokta hakikaten. Peki ee, şimdi yani tek bir konuya e, şeyi e, kilitleyip bütün programı şey yapmak istemiyorum. E, o yüzden şuna geçeceğim. E, kitapta bir de seni de e, makalen var. Ee, ve bana çok ilginç geldi siyasal bir eylem olarak işçi dilekçeleri e, üzerine çalışmışsın. O makaleden biraz bahsedebilir miyiz? Evet seve. Şimdi ben iktisat tarihi içerisinde emek tarihi yapmaya çalışıyorum. Hı -hı. Yani son 3 yıldır bunu yapmaya çalışıyorum. Daha doğrusu son 5 yıldır bunu yapmaya çalışıyorum. Şimdi bizde e, emek tarihi 1970'lerde çok aktif bir şekilde üretimin olduğu... Ama daha çok emeğin siyasal mücadelelerinin tarihi üzerine yoğunlaşmış bir alan. Yani işte Oya Baydar'ın Türkiye Sınıfı'nın doğuşu kitabı çok belirleyicidir. Yazıldığı dönem belirleyicidir. Türkiye Öğrenci Hareketi'nin içerisinde çok aktif bir şekilde rol almış bir eserdir. Bunun devamında ise 1990'larda ve 2000'lerin başlarında gerçekten bizim emek tarihi anlamında bir suskunluk dönemi aslında. Bu ilk analizlerin sonucunda mesela grev hareketi veya işçi hareketi bizde daha çok e, siyasal bir hareket olarak hedeflendi. Evet. Ve şöyle bir ayrım vardır mesela işte iktisadi grev siyasal grev. Hı hı. İlk grev hangisiydi? Osmanlı'da ilk grevi bulmaya çalışmak ve ilk grevin üzerinden de Osmanlı'da işçi sınıfının ve işçi bilincinin, işçi mücadelesinin başlangıcının miladını koymak gibi bir deneme de oldu. Hani bu evet, tarih evet. yazımızda bunun izleri var. Benim yapmaya çalıştığım ise 19. yüzyılın ortasında İstanbul'da bir devlet fabrikasında grev yok. Fakat toplu yazılmış arzuhaller var. Hı. Yani bireysel arzuhallerin yanı sıra benim burada daha fazla vurgulamaya çalıştığım şeylerden bir tanesi... İşçilerin bir araya gelerek toplu bir şekilde padişaha yani sultana yazdıkları arzuhallerde iş bırakma tehdidi de dile getiriyorlar. Bayağı sert ciddi bir şekilde yani. yani bir çok net ödenmeyen maaşların ödenmemesi halinde ödenmemeye devam etmesi halinde iş bırakacaklarını yazan bir arzuhal bence aslında işçilerin organize bir şekilde çalışma koşullarını ve onun ötesinde iktisadi haklarını uzlaşmayı deneyerek ama çatışmayı da gözü alarak devlet Merkezi idaresiyle tavır bir pazarlığa açmaları ve bir tavır koymaları. Yani bu bir siyasi bir tavır olarak yorumlayabiliriz diye düşündüğüm için. Ben bu e, Arman kitabına işçi dilekçeleriyle katkıda bulunmaya çalıştım. Aslında sadece ben değil, bizim hatta e, tematik olarak beşe böldük kitabı. Hı hı. Ana başlığın altında ayrıştırabildiğimizi düşündüğümüz alt başlıklar var. Bu alt başlıklardan biri de zaten arzual pratikleri. Yani burada bizim üç e, katkı veren akademisyen. Yani benim dışımda 18. yüzyılda Selanik Sicilleri'ne yazılmış arzuhalleri değerlendiren Eyal Ciniyo'nun bir makalesi de burada. Benzer bir şekilde 20. yüzyıldaki Beyoldurum cemaatiyle bireylerin ilişkileri onların yazdığı şikayet mektuplarını inceleyen Merope Anastasiado Dumont'un makalesinde biz bu kategoride baktık. Yani bu arzuhal yazma pratiklerinin siyasi pazarlık alanını genişletme ve aslında gayet politik. Hakların geliştirilme amacıyla kullanıp kullanmadığını sormaya çalışıyoruz. Bunun aslında hareket noktasında söylemek istiyorum. Morum uzatmıyorum. Gitmek istemediğim no, no, no. bir istikamette ama. Yani burada da yine Süreyya Hoca'ya bakıyoruz. Yani çünkü özellikle bu bahsettiğimiz tavırların da yani bir isyan veya başkaldırının ötesinde de alttan tarih yazımına baktığınızda kitlenin bir araya gelip, organize olmasında politik bir aktivite mi değildir diye bunları da bize ilk sorgulayan Asleni Süreyya Hoca. Yani çok kısa bahsetmek istiyorum. 80'lerde yani 1984'te Süreyya Hoca'nın önemli monografilerinden biri var ama mesela 1995'lerde bir derlemesi var kendisinin makallerini bir araya getirdi. Burada devletle başa çıkma isimli ve Osmanlı İmparatorluğu siyasi siyasi çatışma ve suç konulu veya bu şekilde Türkçe'ye çevrilmiş bir eserinde tam da vergi vermeye direnme, vergi verenlerin arasındaki iktidara direnişin acaba bir temsiliyet arttırma kaygısı olup olmadığı, bir toplumsal tepki olup olmadığına dair ilk analitik soruları soran kişi de tabii ki Süreyya hocamız. Yani biraz onun izinden ilerleyerek biz burada arzuyl yazma pratiklerini acaba siyasi bir aktivite olarak e, çerçevelendirebilir miyiz diye sorduk. Peki, e, şimdi o şeydeki e, fabrikadaki işçiler dilekçelerini yazıyorlar. Sonuç ne oldu? Yani bunu şunun için soruyorum. Hani genel algıda çünkü e, sultan yumruğunu masaya vurur ve konu kapanır gibi bir e, hükümranlık şeyi var, algısı var. Bunun gerçekle şeyini merak ediyorum. Tamam. Şimdi iki türlü cevap vermeye çalışayım. Daha doğrusu iki, iki, iki, iki bölüme ayırayım ben cevabımı. Şimdi birincisi Arzual ile ilgili çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Yani Arzual pratiğinde e, derdiniz olan birime değil... Devlet mekanizmasının en üstüne yazıyorsunuz. O yüzden de tam da senin dediğin şekilde sultana varıyor iş. Yani Haliç'te Hazine-i Hassa isimli bir idari birime bağlı olan bir fabrikada çalışan bir Osmanlı işçisi... ...kendi çalışma koşullarını ilerletme veya daha rahatlatma amacıyla orada çözemediği sorunu direkt devlete taşıyor. Ve bu devlete taşınması aslında... ...Osmanlı tabi insanların direkt sultana varıp... ...sultan üzerinden lokalde kendi bulunduğu yerde dertlerini çözmeye çalışıyorlar. Şimdi birincisi bu yani direkt sultana varıyoruz ama amacımız sultanla çözmek değil... ...sultanın emriyle fabrikada evet. idarenin... ...yani amaç aslında bir üstteki makama ulaşmak ama aşağıdan değil en yukarıda. Evet yani birinci kattan 20'ye çıkıp oradan Bravo. evet yani Tamamen hedefinden şey bu yani Osmanlı arşivlerinde de ve ağır pratiklerin izini sürmek çok kolay. Yani ondan sonra yani hallerin bir bölümü bir e, idari bir yazışma başlatıyor. Evet. Tam da sırada işte bu zaman Fesane Amire isimli fabrikanın müdürüyle o müdürlerin bağlı olduğu idari birimin müdürü arasında bir yazışma başlıyor. Çünkü Sultan eğer kabul edilmişse e, Arzuhal böylece çalışma koşullarının kontrol edilmesi, teftiş edilmesi, bir düzeltme varsa yapılabilmesi gibi bir emir geliyor. Onun ötesi artık devlet içindeki bir, bir çekişme. <gülüyor> Tam da burada e, bizim yani pek... Anakronistik bakmamız lazım. Böylece işte bir işçinin sorununu çözmek için sultandan yardım etmesi sultanın da bu iş çözüle emri vermesi değil. Aslında sultanın demir yumruğuyla vurarak yürüttüğünü söylememiz çok zor Osmanlı İmparatorluğu. Evet. Tam da burada yani padişahın en üzerinde bulunduğu idari yapılanmanın içerisindeki çelişkileri çatışma alanlarını görebiliyoruz. Çünkü biz burada böylece... Hazine-i hazine isimli idarenin e, fe, Fesane-i Amir'in müdürüne bu maaşlar nereye ödenmiyor diye sorduğu zaman... ...Fesane müdürünün mali olarak bunun ödemin imkanı olmadığını, Hazine-i Hassa yerine başka bütçeden para alması gerektiğini... ...ve değişik mali birimlerde problemler yaşandığını görebiliyoruz. Çünkü tebaayla özellikle vergi veren, çalışan, yani seçkin olmayan tebaayla Sultan arasında... İdari meşruiyeti sağlayan dengelerin çok her yüzyılda farklı dinamiklerle ama hiç de duran olmayan bir şekilde yeniden yapılandırıldığını hmm. görüyoruz. Yani şimdi sorunun ikinci cevabına gelmeye çalışıyorum. Burada Osmanlı'nın içinden geçtiği dönemlerde Sultan'la teban arasında veya Sultan'la seçkinler arasındaki bu meşruiyet ve Sultan'ın idari hükmü aslında kabul edildiği sürece var. Yani bir örnek vermek gerekirse esnaf ayaklanmalarından bahsediyoruz İstanbul'da. Yine kitabındaki makalelerden bir tanesi Kore'den, Seul, Seul Üniversitesi'nden bir katkı var. Burada da aslında İstanbul gibi idare, yani merkezi idarenin merkezinde olan bir yerde bile... ...17. yüzyılda esnafın bazı çıkar gruplarıyla isyana gidebildiği... ...eğer yanına askeri de alabilirse taleplerini tekrar... Taleplerini arttırabildiği ve bu taleplere cevap alabildiğini görebiliyoruz. Yani Osmanlı'da sultanın bir meclisle yani Avrupa'dan bana kronistik bakmak isterseniz bunu söylemek mümkün. Veya bir aristokrasiyle kontrol edilmediği ve kendisinin mutlak bir lider olduğu konusunda tekrar düşünmemiz gerekiyor. Çünkü Osmanlı siyasi yapılanmasının içerisinde devletin en üst seviyesinde ve devletle teba arasındaki birimlerde bir kontrol dengesinin olması gerekiyor. Bu bahsettiğimiz mutlak bir monarşi. Osmanlı İmparatorluğu'nda sultanın isteklerinin hepsinin olması demir yumruk gibi argümanları biraz daha analitik incelememiz gerektiğini fark ediyoruz burada. Evet, bu çok önemli bir nokta. Ee, yani sonlara doğru yaklaşıyoruz ama şunu da e, sormadan ve konuşmadan bitirirmemek istiyorum. Ee, peki işçiler yani şeyde az önce de bahsettin aslında. Ee, peki bu seçkinlerin siyasal katılımından... Ee, anlaşılan şey neydi Osmanlı'da? Ee, yine işte yani Osmanlı'yı anlamanın problemlerinden biri ve Süreyya Hoca'nın bizim için önemli katkılarından biri şu. Çok uzun bir dönemde farklı bir coğrafyada siyasi egemenliğini kurmuş, kaybetmiş, tekrar yenilen kurmaya çalışmış, kısmen kurabilmiş. 700 yakın yürü yakın 700 yıla yakında bu dinamiklerin tekrar tanımlandığı ve Politiden bahsediyoruz. Evet. Temel problemlerden biri bu. Mesela bu spesifik sorun cevaplarken de benim tıkandığım noktalardan biri hangi yüzyılda ve nerede sorunu cevaplamadan. Tabii. Ne yazık ki Osmanlı tarihçilerin böyle bir problem var. Bir şey sorarsınız o ne zaman nerede demeden tabii, bunu tabii. cevaplayamıyor. Ama seçkinler örneği bence güzel yine de. Bir örnek vermek gerekirse 17. ve 18. Yani yüzyılda. Yani kitabın aldığı dönem tabii üzerinden. Tabii ben de oradan başlayıp e, tamam. Şimdi e, mesela 17. ve 18. yüzyılda aslında biz seçkinlerin. Siy Merkezi siyasi ile aralarındaki bu güç ilişkisinde kurulan dengelerde kazanan taraf olduğunu söylememiz biraz Hı -hı. mümkün. Yani e, siyasi güç dengesine dair söyleyeceğimiz şeylerden biri mesela seçkinlerin si siyasete katılmaması da tercih olabilir. Hı -hı -hı. Yani Hı -hı. genel olarak bildiğimiz ders kitaplarında okuduğumuz Ayanlar döneminde evet. elbette aktif bir katılım var ama... ...yerel düzeyde aslında seçkinler hiç de kendilerini İstanbul'da olmak istemiyorlar. İstanbul'da birini kendi... Hareket ve idari alanlarında da görmek istemiyorlar. Yani katılmamak, siyasi katılmama evet, evet. Osmanlı'da belli bir dönemde, belli bir coğrafyada tercihli olabilir. Bu daha çok 18. yüzyılda gördüğünü, gördüğünü söyleyebileceğimiz bir şey. 19'da ise daha kent soylu seçkinler, Hı. biraz da yeni yapılanan bir kent soylu seçkinler kendilerini siyasi hayata farklı bir şekilde... Rol sahibi olabilecek. E, entegre etmek demek istemiyorum. Çünkü zaten entegreler ama yön verebilecek mekanizmalar geliştirmeyi evet. deniyorlar. Yani elitlerin siyasi katılımı da sadece yüzler boyu katıl, katılmak isteyen bir elitler ve onu engel olan bir merkez olarak görmemiz biraz zor. Yani bunlar evet. aralarında kesin çizgiyle ayırdığımız yekpare iki ayrı bütün değil. Evet. İşte merkezi idare ve seçkinler. O seçkinlerle işbirliği yapmadan idarenin meşruiyeti de yok. Aktivite alanı da çok sınırlı. Seçkinlerin merkezi idareye katılımlarını eğer uzun süreli bir dönemde incelemeyi deneyersek tam da buradaki dinamikleri okuyabiliyoruz. Özellikle 19. yüzyıldaki bazı çözülmeleri görebilmek çok mümkün. Allah Maalesef bugün de programın sonuna geldik. Ee, katıldığınız için çok teşekkür ederim ee, doçent doktor Erdem Kavadayı. Doçan, demesen daha iyi olur Çok teşekkürler <gülüyor> çağırdığın için. Seve seve. Efendim Erdem Kabadağ ile e, editörlerinden biri olduğu Süreyya Farukiye Armağan kitabı üzerine küçük bir sohbet gerçekleştirdik. Matbuat Dünyası'ndan bu haftalık da bu kadar. Görüş, öneriyi eleştirileriniz ve paylaşmak istediğiniz yayınlarla ilgili iletişim için programın Facebook sayfasının haricinde e posta adresimiz matbuatdunyası.gmail.com Haftaya yine aynı gün ve saatte Matbuat Dünyası'ndan bir başka konuyla buluşana dek şimdilik hoşçakalın, İyi akşamlar. Matbuat dünyası.